Bir gemiye binmenin tadına kapılmıştım, yükselme umutları vardı içimde. Öyle ya, batan bir gemi bana ölümsüzlük diploması verebilirdi. Evet, bu balinacılık işinde ölüm vardır. İnsan kaşla göz arasında ne oldum demeye vakit bulamadan öteki dünyayı boylayıverir. Ama ne çıkar bundan? Bana sorarsanız biz bu yaşama ve ölme konusunda çok yanlış düşünüyoruz. Benim asıl özüm yeryüzündeki gölgem dedikleri şeydir bence. Biz ruh işlerine bakarken tıpkı güneşe suyun içinden bakan istiridyeler gibiyizdir bence. Üstlerindeki ağır suyu havaların en hafifi sanan istiridyeler gibi. Bence bedenim asıl varlığımın tortusudur ancak. İsteyen alsın bedenimi. Evet alsın çünkü o ben değilim. Böyle olunca ver elini Nantucket. Varsın gemi de batsın, bedenim de batsın dilediği zaman. Ruhuma gelince Jüpiter gelse batıramaz onu. Kiliseye gelip oturalı çok olmamıştı. Mübarek yüzlü, gürbüz bir ihtiyar içeri girdi. Fırtınanın kırbaçladığı kapı birden açılıp ardından kapanır kapanmaz, tüm cemaatin ona hemen saygıyla bakışından bu güzel ihtiyarın rahip olduğunu anladım. Evet, ünlü Mable babaydı bu. Onu çok seven balinacılar bu adı vermişlerdi ona. Gençliğinde denizciymiş, zıpkıncıymış ama uzun yıllardan beri kendini rahipliğe vermiş. Benim bunları yazdığım sırada Maple Baba sağlam bir yaşlılığın gürbüz kış aylarını yaşıyordu. Yaşlılığın böylesi gençliğin bir ikinci baharı gibidir. Yüzünün kırışıklıklarında yeni açmış çiçeklerin taze pırıltıları vardı, Şubatın karları altında başveren bahar yeşilleri gibi. Geçmişini duyduktan sonra Maple Babayı ilk gören her insanın ona ilgi duymamasının yolu yoktu. Çünkü bu rahibin vaktiyle sürdüğü serüvenlerle dolu gemici yaşamından gelen bazı özellikleri vardı. İçeri girdiği sırada baktım şemsiyesi yoktu, arabasıyla gelmediği de besbelliydi. Muşamba şapkasından erimiş karlar akıyordu, mavi şayak paltosu emdiği suların ağırlığıyla adamı eziyor gibiydi. Birer birer şapkasını paltosunu ayağındaki lastikleri çıkardı, yandaki küçük köşeye yerleştirdi ve sırtında efendice giysisiyle sessizce kürsüye yanaştı. Eski moda kürsülerin çoğu gibi bu da pek yüksekti. Oraya çıkacak doğru dürüst bir merdiven fazla yer tutacağı, nasıl olsa küçük olan kiliseyi büsbütün daraltacağı için mimar herhalde Maple Baba'nın isteğiyle kürsüyü basamaksız yapmış, sadece dimdik bir ip merdiven sarkıtmıştı oradan. Tıpkı denizde sandaldan gemiye çıkmakta kullanılan merdivenler gibi. Bunun iki yanına balinacı bir kaptanın karısı, yünden güzel bir halat örmüştü. Merdivenin başı süslü püslüydü ve zamanla aldığı maun rengiyle böyle bir kilisede hiç de zevksiz görünmüyordu bu merdiven. Maple Baba merdivenin önünde bir an durdu, iki eliyle süslü halatları yakaladı, yukarı doğru bir göz attı, sonra ağır başlılığını bozmadan bir tayfa çevikliğiyle bir el, bir el daha atarak gemisinin Grandi çanaklığına tırmanır gibi ip merdiveni çıktı. Asma merdivenlerin çoğu gibi, bunun da yanları bez kaplı halattan yapılmıştı. Ancak basamaklar tahtadandı ve katlanabilecek biçimdeydi. Gemide işe yarayacak böyle bir merdiven, ilk bakışta burada yersiz görünmüştü bana. Nereden bileyim ki, Mab'la baba, yukarı çıktıktan sonra ağır ağır dönecek ve kürsüye eğilerek, merdiveni basamak basamak yukarı çekip içeri alacak ve böylece zapt edilmez küçük kalesinde tek başına kalacaktı. Bunun nedenini tam anlayamadan düşündüm bir süre. Açık yürekliliği ve ermişliğiyle ün salmış Mable Baba'nın dikkati çekmek için böyle sahne numaralarına başvuracağı aklıma gelmedi. Hayır dedim kendi kendime, bunun daha ağırbaşlı bir nedeni olsa gerek. Ayrıca bu, görülmez bir şeyin simgesi olmalıydı. Gözle görülür dünyadan kopmayı, bir anda içine çekilmeyi, dış dünyayla bağlarını ve ilişkilerini koparmayı mı anlatıyordu bu? Evet, çünkü kutsal sözün eti ve şarabıyla beslenen inançlı bir din adamı için bu kürsü başlı başına bir kale, surları içinde tükenmez kuyuları olan yüce bir Ehren Brechstein kalesiydi. Ama burada rahibin eski deniz seferlerinden kalma tek gariplik bu ip merdiven değildi. Kürsünün iki yanındaki ölüleri anan mermer levhaların arasında ve kürsünün arkasında büyük bir resim asılıydı. Bu resimde kara kayaların ve köpüklü yüksek dalgaların sardığı bir limanlık yerin açığında korkunç bir kasırgayla cenkleşen baba yiğit bir gemi vardı. Resimde hızla uçuşan köpüklerin ve yuvarlanıp giden kara bulutların çok üstünde küçük güneşli bir yuvarlağın içinde bir meleğin yüzü parlıyordu ve bu pırıl pırıl yüzden geminin inip çıkan güvertesine belirli bir ışık düşüyordu. Victoria adlı gemide Nelson'ın vurulduğu yere sonradan konmuş gümüş plaka gibi bir şeydi bu. Sanki melek, ah güzel gemi diyordu. Uğraş, uğraş güzel gemi, dümenini sıkı tut, çünkü bak güneş bulutları delmek üzere. Bulutlar yuvarlanıp gidiyor ve en ferah mavilikler geldi gelecek. İp merdivende ve resimdeki deniz düşkünlüğü kürsüde de görünüyordu. Kürsünün tahta oymalı ön kısmı bir geminin sivri burnuna benzetilmişti ve kutsal kitap kıvrım kıvrım bir çıkıntı üstüne bir geminin keman sapı biçimindeki gagasına yerleştirilmişti. Bundan daha anlamlı bir şey olabilir miydi? Çünkü kilise kürsüsü bu dünyanın en önündedir. Her şey onun ardından gelir. Kilise dünyaya önderlik eder. Tanrı'nın öfkesinin birden patlayan kasırgası ilkin oradan görülür ve dalgaların en belalısı ilkin oraya yüklenir. İyi ve kötü tüm rüzgarların tanrısına güzel havalar olsun diye oradan dua edilir. Evet, dünya sefere çıkmış, yarı yolda bir gemidir. Kürsü de onun pruvası. Maple Baba ayağa kalktı, kendini dinleten tatlı, cakasız bir sesle dağınık cemaatin bir araya toplanmasını istedi. "Hey, sancaktakiler bu tarafa, iskele tarafına. İskele tarafındakiler sancağa doğru, ortaya doğru şöyle." Sıraların arasında gemici çizmelerinin tok gümbürtüsü, kadın ayakkabılarının daha hafif sesleri duyuldu. Herkes yine sus pus oldu, tüm gözler rahibe dikildi. Maple Baba bir an durakladı. Sonra kürsünün provasında diz çöktü, iri esmer ellerini göğsüne kavuşturdu, kapalı gözlerini yukarıya kaldırdı. Duasını öyle derin bir inançla mırıldandı ki, denizin dibinde diz çökmüş dua ediyordu sanki. Duası bitince, sisli bir denizde batmak üzere olan bir geminin, sürekli çanlarını andıran ağır uzun yankılı bir sesle, aşağıdaki ilahiyi okumaya başladı. İlahinin sonuna doğru sesi değişti, Taşkın bir sevinçle çınlar gibi oldu. Kaburgalar, korkular balinanın içinde, Ağır bir karanlığa sardılar beni. Tanrının güneşli dalgaları yuvarlanıp üstüme, Lanetin derinlerine saldılar beni. Açılmış ağzını gördüm cehennemin, Ne dertler, ne bitmez tükenmez acılar, Aklı dili durur çekmeyenlerin, Dalmış iniyorum umutsuzluğa. Karanlık bunaltımın içinden seslendim. Neredeyse inanmaz olduğum Tanrım. Kulak verdi yalvarıp yakarmama. Balina zindanından çıkardı beni. Hemen geldi beni kurtarmaya. Pırıl pırıl bir Yunus'a binmiş gibi. Zorlu ama aydınlık ve haşmetli. Parladı kurtarıcı Tanrım'ın yüzü. Hep o günü anacak artık türkülerim. O korkunç, sevinçli günü. Şükürler olsun Yüce Tanrım'a. Her rahmet onda. Her kudret ondan. Hemen herkesin katıldığı bu ilahi, fırtınanın ulumalarını bastırıp yükseldi. Sonunda kısa bir sessizlik oldu. Rahip ağır ağır kutsal kitabın yapraklarını çevirdi ve aradığı sayfayı bulunca ellerini üstüne koydu, konuşmaya başladı. Sevgili gemici kardeşlerim dedi. Yunus suresinin ilk bendinin sonuna atalım demiri. Tam şu satırın üstüne. Ve Tanrı, kocaman bir balık yaratmıştı, Yunus'u yutsun diye. Gemici kardeşlerim, bu surenin dört bölümü vardır, dört deniz masalı. Kutsal kitabın güçlü halatlarında, incecik birer liftir bunlar. Ama insan ruhunun öyle derinlerine iner ki, Yunus'un attığı bu olta, öyle yüklü bir ders verir ki bize bu peygamber, balığın karnında söylediği o ilahi ne güzel şeydir. Koca dalgaları andıran ne coşkun bir yücelik vardır onda. Üstümüzden şarıl şarıl sular akar gibi olur. Denizin ta yosunlu diplerine ineriz Yunus'la. Dört bir yanımızı yosunlar, vıcık vıcık deniz tortuları sarar. Ama nedir Yunus suresinin bize verdiği ders? Gemici kardeşlerim, iki uçlu bir derstir bu. Bir ucu günahkar insanlar olarak hepimize, bir ucu da Tanrı gücünün kılavuzu olarak bana dokunur. Günahkar insanlar olarak hepimize bir derstir. Çünkü bu öykü Yunus'un işlediği günahın, katı yüreğinin içine birden düşen korkuların, başına ini veren cezanın, duyduğu pişmanlığın, ettiği duaların ve sonunda kurtuluş ve sevincinin öyküsüdür. İnsanların işlediği tüm günahlar gibi. Amittey'in oğlunun günahı da Tanrı'nın buyruğuna bile bile karşı koymaktı. Bu buyruk neydi? Nasıl verildi? Orasını bırakın şimdi. Bu buyruk zor geldi Yunus'a. Ama unutmayalım ki Tanrı'nın bizden istedikleri hep yapılması zor işlerdir. İşte bu yüzden bizi yola getirmeye çalışacağına daha çok buyruk verir bize Tanrı. Tanrı'nın istediğini yaparsak kendi istediğimizi yapmamamız gerekir işte. Tanrı'nın buyruğunu dinlemenin zorluğu da kendi isteğimize karşı koymaktadır. Böylece Tanrı'ya karşı koyarak günah işleyen Yunus, daha da ileri gidip Tanrı'ya kafa tutuyor, ondan kaçmaya kalkıyor. Tanrı'nın değil, insanların yaptığı bir gemiyle yalnız bu dünya kaptanlarının egemen oldukları ülkelere gidebileceğini sanıyor. Yafa'nın rıhtımlarında sinsi sinsi dolaşıp Tarşiş'e gidecek bir gemik oluyor. Bunun altında da bir anlam gizlidir belki. Bu Tarşiş şimdiki cadizmiş. Bilgin kişiler öyle diyor. Cadisse nerededir gemici kardeşlerim? İspanya'da. Atlantik Okyanusu'nun henüz bilinmeyen bir deniz olduğu o eski günlerde Yunus'un deniz yoluyla Yafa'dan gidebileceği en uzak yerde. Çünkü Yafa gemici kardeşlerim Akdeniz'in en doğusundaki kıyıda Suriye'dedir. Tarşiş ya da Cadisse Yafa'nın bin milden fazla batısında Cebeli Tarık'tan hemen sonradır. Gemici kardeşlerim, bundan da anlarsınız ki Yunus dünyanın öbür ucuna gidip Tanrı'dan kaçmak istiyordu. Başlığını burnuna indirmiş, suçlular gibi o yana bu yana bakıp Tanrı'nın gözünden kurtulacak aklı sıra. Gemiler arasında sinsi sinsi dolaşarak sıradan bir hırsız gibi bir an önce denizleri aşmanın kolayını arıyor. Öyle kaçamak, öyle suçlu bakışları var ki o günlerde polis olsa, Yunus'un bir halt işlediğinden kuşkulanır, onu daha gemiye binmeden enselerdi. Bir kaçak olduğu besbelli. Ne eşyası var, ne çantası, ne bavulu, ne hurcu. Rıhtıma onu uğurlamaya gelen dostları da yok üstelik. Gizli gizli bir hayli arandıktan sonra, son yüklerini almakta olan bir gemi buluyor, tarşişe. Kaptanı kamerasında görmek için güverteye çıktığı sırada tayfa yükledikleri malları bir an bırakıp bu kötü kötü bakan yabancıyı dikizliyor. Yunus fark ediyor bunu ama kendine güvenen rahat bir insan görünmek için ne yapsa boşuna. Gemiciler bu adamın tekin olmadığını seziyorlar hemen. Yarı şaka yarı ciddi fısıldıyorlar birbirlerine.